But I'm going to tell you, I don't want to come back. But I'm going to tell I don't want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 Thank you. fena avrun şanum halim bir şanum halim hava garup nerundarı roşanum Şevran no o şevra, azoşirilin adavra. Zango yarne memeredardum dira vaqt o zango yarne memeredardum dnyalam shabanu mere shinu da Naşevra, no naşevra, no azoşirgi, na davuram, verem verer be ra akoyam, rayam rab ya no no dur be ra ra ya. mau ana no maimed mau berbano yarmad ma avna no maimed mau berbano az oşiri gari gbey cigar mro o bilatay az Noşevra noşevra, azoşiri ina davra, berem ve rakoya, rayamı Şauran o şaurav Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Marmekentancoğlu ben 94.9'dasınız. Açık radyoda Tunanın bir yanındasınız. Bugün ee, daha önce yapmadığım bir şeyi ee, yapmaya çalışacağım. Doğudan Kürtçe, Batı'dan Türkçe halk türküleri dinleteceğim sizlere. Ee, doğuyla kastım yalnızca Türkiye'nin doğusu değil. Ee, az önce Mikail Aslan'ın sesiyle başladık. Ondan sonra İran'a <gülüyor> pardon ee, ondan sonra İran'a ardından Suriye'ye e, konuk olacağız. Daha sonra da ee, batı'dan Türkülerimiz var Egeve e, Rumeli'den Türkülerimiz var ee, Tabii ki Bu program Gündemi takip etmiyor Yani e, takip etmiyor derken Tabii ki e, biz Programcılar olarak e, Olup bitenden doğrudan Etkileniyoruz e, Öyle durumlar oluyor ki Gündem dışı bir şey yapmak Çok zor oluyor bu hafta olduğu gibi. Yani ben size kolaylıkla e, önümüzdeki hafta veya daha sonraki haftalarda yapacağım son derece özel bir e, balkan müziği ustasını e, ya da çalgıcısını neyse e, pekala yapabilirdim. Ama e, bu karanlık günlerde böyle bir şey yapmak e, içimden gelmedi doğrusu. Yani çok aykırı buldum. Çok e, sanki bu ülkede yaşamıyormuşuz hissini yaratır düşüncesine kapıldım. Yani dinleyen için de bu adam herhalde bu programı Balkanlardan yapıyor veya gayet e, keyfi gıcır, işte olup bitenle ilgilenmiyor falan e, demelerinden çok ürkerim dinleyicinin. Dolayısıyla bugün böyle bir e, konsept hazırladım. Başka da bir detaya girmeyeceğim, girmeyeceğim zaten. Neyi anlayacaksanız anlarsınız. Evet zaman zaman bu programda hep söylüyorum. Kendi koyduğum kuralları ihlal ediyorum ve Balkan müziği çalmıyorum. Bugün de kısmen öyle olacak. Dersimli sanatçı Mikail Aslan'ın artık 7. mi 8. mi 9. mu ne albümü yayınlandı 2016'da. Ee, Siverek adını taşıyor ee, geleneksel müzikten beslenen temel olarak e, geleneksel müziği hayatının merkezine koymuş ve müzikle yaşayan bir e, ne diyelim müzik dervişi e, Mikail Aslan hem çalışıyor ki yalnız e, işte gitar çalmakla kalmıyor e, harika saksafonla çalıyor bağlamada çalıyor ee, söylediği şarkıları yüreğinden hisseden ve bize hissettiren e, bir ses. Çok e, hayran olduğum bir ses. Daha önce de size çaldım ama bu albümden e, hiç çalmamıştım. Ee, Kadir Büyükkaya yazmış parçanın e, söz ve müziğini. E, tabii e, özellikle dersimde konuşulan Zaza Zazaki dediğimiz Kürtçe e, Diyalekti'nde e, Müzik patlaması oldu Son 5-10 senedir birçok yeni grup Çıktı e, Kendi müziklerini yaptılar Bir kısmı halk müziğini Seçerken bir kısmı da e, Daha farklı müziklere de yönelen Gruplar oldu Disiplinler arası işte dünya müziği Tarzında çalışmalar da Oldu ama Mikail Aslan Hep kendi bulunduğu yerde ee, devam etti ve onun e, çizgisi zaten yani bir taraftan saf halk müziği ama bir taraftan da e, yine halk müziği e, çizgisinde bağlı kalmak koşuluyla yeni açılımlarda da, e, açık olma tutumu sergiledi. Evet Şimdi yine aynı alb albümden peşinden <gülüyor> gelen parçayı dinleteceğim. Yine söz müzik e, Kadir Büyükkaya e, Vokal de Kadir Büyükkaya belki dikkat etmedim ona e, belki bütün besteler e, onundur onu misafir almış e, bu albümde Mikail Aslan dinliyoruz. شوبي <تصفيق> حالا <تصفيق> Now we live with the one We let with the money Chimmy, chimmy, chim siya ya ni We live with Be yada, way, way, way, way, way, way, Evet bugün Doğu'dan Kürtçe, Batı'dan Türkçe, Türküler dedik başlığımıza ve ilk sanatçımız Mikail Aslan'dı. Şimdi İran'a geçiyorum. Ee, Türkiye'de yine son 10-15 senede özellikle son 5 senede e, hem İran müziği hem de e, Sorani lehçesi konuşan İran Kürtlerinin şarkıları ...fazlasıyla dinlenir oldu. Tabii belli çevreler tarafından. Ee, Türkiye'de bir takım sanatçılar... E, ...oradan öğrendikleri repertuarı... ...albümlerini koydular. Konserlerinde seslendirdiler. Ee, en önemlisi... erbane dediğimiz o kocaman... E, ...Zincirli Bendir... ...artık... E, ...Türk Halk Muziği icralarında... ...hatta bambaşka disiplinler arası... E, ...icralarda da... Ee, çok tercih edilen, çok başat bir vurmalı çalgı haline geldi Erbane. dershanelerde de Erbane kursları var bu arada. Ee, söyleyeyim, söylemiş olayım. İşte e, aslında e, internet ortamında pek çok İranlı Kürt müzisyen var. Ee, Türkiye'de bu işleri başlatan, tanıtan e, vakti zamanında 10-15 sene önceden itibaren Türkiye'de gelen Kamkars topluluğu var. Kamkars ailesinin oluşturduğu müthiş büyük bir diskografileri olan çok iyi müzisyenler bu aile. Fakat ben size Sadallah Nasiri'den bahsedeceğim. Dinlediğimde çok ilgimi çekti, çok hoşuma gitti. Hem yorumu hem çalgısına hakimiyeti. Şimdi iki şarkı seçmiştim ama bir tanesi 13 dakika tuttuğu için sizden ne diyelim size acıdığım için daha doğrusu genel olarak uzun şarkılar hep zor dinlenir bir de zamanımızda kısıtlı bir şarkı seçtim ondan yaklaşık 7 dakikalık bir şarkı İran'dayız Doğu'dan Kürt Türkleri dinlemeye devam ediyoruz ve Saadallah nasri. Lekviyatimari gula kayam idlaya ikolukam, kay şawa Gel ya bua tayar ya ana kan bard hafra hey kayem her va Kıyam, kalin tekani, kalin toz ne yaş Evet sevgili dostlar. ikinci sanatçımız Saadallah Nasır'ıydı. Ee, İran'dan Surani e, lehçesinde harika bir ezgi seslendirdi. Bir ara biraz Ankara, Ankara havalarını andırdı. Şimdi İsa Hasan e, üçüncü sanatçımız. E, kendisi Suriye kökenli. E, Türkiye'ye de sık sık e, gelip gittiğini biliyoruz. Türkiye'de e, albümlerinin yayınlandığını biliyoruz. Aynı zamanda Fransa'da e, albümleri yayınlanmış. E, çeşitli sazlar, Ud, Bağlama ve e, Buzuk dediğimiz e, Suriye'de ve Lübnan'da e, ağırlıklı karşımıza çıkan, yani Arap geleneksel müziğinde de e, kullanılan e, yani buzuk ile bir akrabalığı var mıdır? O organolojini alanına giriyor. Tamam o, o konuda kesin bir şey söylemeyeyim size ama bu çalgın çalgınladı, buzuk. Ee, kendisi iyi bir usta, iyi bir virtüöz, çalgılarını gayet güzel çalıyor. Özellikle buzuğu çok güzel çalıyor ve e, çok güzel repertuarı var albümlerinin hepsinin. Bu 2008'de yayınladığı Kürdamanya adlı bir albüm. E, Valla dinleyenler en eski ve keyifli halayları. Biz hiç e, bir zaman bu kadar hani keyifli yorumlarını duymadık ve bir araya getirildiğini görmedik. Çok iyi bir halay seçkisi olduğu söyleniyor. E, dinleyeceğimiz Türkiye'deki ilk bölümü tanıyoruz. Pınar'a varmadın mı, su alıp gelmedin mi diye Türkçesini bildiğimiz bir e, Antep Türküsü. E, Kürtçesi tam olarak nereden derlenmiş bilmiyorum ama zaten Antep'in öteki tarafı da Suriye. İsa Hasan'ı dinliyoruz. Savraım betenye Şrininin ogühaye Sevramın betenye Şrinin ohaye Tez kuştum te ze helandım Tez varda me dünyaya Altyazı Kuttabe iman, terkettim belayı, terkettim belayı. Aku yaman şükrayım, rede dure xbernayım, çavemibre demayım. Aku yaman yaye kezab men ürüm el artı dlalim düşünvan gulan gulan kemna ke awdit gowa weya men وي خلي قول لي تقول لا مني ها خلي Evet İsa Hasan'ı dinliyorduk. Ee, böylece ...doğu fastını kapatmış olduk... ...Tuna'nın beri yanında... ...doğudan Kürtçe türkülerimizi dinledik... ...şimdi batıya... E, ...geliyoruz ve... ...batıdan size Ege ve Rumeli'den... ...türküler seçtim... ...yine e, genel olarak... ...az bilinen... E, ...sesler ve az bilinen türküler... E, ...dinleteceğim... ...genellikle yaptığım gibi... ...Serpil ...80'li 90'lı yılların... E, ...bence... TRT İzmir Radyosu'ndan yetişen en değerli seslerinden biri. E, artık çoktan emekli. TRT onun için bir arşiv e, albümü hazırlamış. Eski kayıtlardan bir, yani eski dediğim yine de temiz kayıtlar. E, ama Serpil Kaya'nın e, kayıt tarihleri 70'lere kadar gidiyor tabii. Şimdi Sigaramın incesi ya da Baylan Cemilem. ...adlı bir Bergama Türküsü dinleyeceğiz. Baylan ne demek? Bayılan değil tabii ki Baylan. Ee, Nazlı diye... Yani ...Ege Türkçesinden... ...İstanbul Türkçesine tercüme yapabiliriz. Evet Batı'dan ilk sanatçımız Serpil Kaya'ydı ve e, Baylan Cemilem türküsünü seslendirdi ya da Sigaramın İncesi diye de e, söylenir bir Bergama türküsüydü. İkinci türküyü anons etmedim demin hemen edeyim. Ey benim mestane gözlüm çok meşhur Rumeli türkülerinden biridir. E, o da yine Serpil Kaya'yı dinledik. E, TRT sesleninin e, yine çocukluğumdan anımsadığım en önemlilerinden biri benim için Kemal Koldaş'tır. Öncelikle Konya türküleri söylemesiyle öne çıkmış. Fakat e, yine TRT'nin kendisi için yaptığı arşiv cd'sinde farklı yörelerden türküler de var. E, i̇lk türkümüzün adı e, Top Yatağın Önü Gayfe. E, bu bir aydın türküsü. Arkasından Ardıştandır Kuyuların Govası e, Bu isimle Birkaç versiyon var Türkümüz var e, Dinleyeceğimiz Isparta'ya ait olanı <Gülüyor> Evet, önce doğudaydık, şimdi batıdayız. Kemal Koldaşı dinledik iki türkü de. Önce e, bir Aydın türküsü, ardından da e, Ardışlandır kuyuların kovasını dinledik. Son sanatçımız İstanbul Radyosu sanatçılarından yine bence değer seslerden biri Tülin Berbergil eşide bağlama sanatçısı e, buradan Selamlarımı yolluyorum onlara dinliyorlarsa. Ee, önce bir gurbet havası dinleyeceğiz. Akşam oldu yine bastı kareler. Meşhur bir e, gurbet havası. E, Burdur'dan. E, Denizli Acıpay'a özür dilerim. Denizli Acıpayam Arkasından da bir Bodrum Türküsü dinleyeceğiz. Araya girmeyeyim. İliman Mançalıları. Good. Did kırmızı gül sende kaldı tamam tamam Sevgili dostlar, doğudan kürçe, batıdan Türkçe Türkler programını bugün burada noktalıyoruz. Tülin ile bitirdik ve bir Bodrum Türküsüyle bitirdik liman çalılarıyla. Program sonrasında 15 dakika telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0 343 40 40 e, Facebooklardan, Twitter'dan bana ulaşma şansınız var, biraz yavaş da olsa. Ee, ve hem bu programı hem de bundan öncekileri TunaninBeri yani nokta blogspot.com'dan dinleyebilirsiniz. Ama eğer ...VenMate e, programlarınız yani e, yurt dışından girmeyi sağlayan programlarınız varsa, e, eğer yoksa e, bu blogun bulunduğu e, sayfaları e, internet sitesini devlet kapattı. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere selam ve sevgiler. Haftanız keyifli geçsin umarım. Samănișoara managerin să-n spună Se inş ara ara Sen kokun sebi.